Sayın İhsan Fazlıoğlu Hocamız, Değerli ilçe Milli Eğitim Müdürlerimiz, Şube Müdürlerimiz, Okul Müdürlerimiz, Değerli Öğretmen Arkadaşlarım, Değerli Misafirlerimiz, Enderun Özgün Eğitimciler Derneği'nin düzenlemiş olduğu eğitime adanmış hayatlar programına hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Şimdi Enderun Özgün Eğitimciler Derneği Başkanımız Hasan Uyar'ı açılış konuşması yapmak üzere davet ediyorum. Buyurun hocam. Euzubillahimineşşeytanirracim. <gülüyor> Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Çok kıymetli ihsan fazla ol hocam. Ve çok kıymetli öğretmen arkadaşlarım, hanımefendiler, beyefendiler. eğitim adanmış hayatlar programımızın yeni bir bölümüne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Haseten hocama ve sizlere çok kıymetli vakitlerinizi İstanbul trafiğini aşarak, ayırdığınız için haseten teşekkür ediyorum. Cenab-ı Hak razı olsun. Ben sözü daha fazla uzatmadan hepinize hoş geldiniz diyerek Allah'a emanet ediyorum. Sağ olun, var olun. Şimdi de değerli hocamız İhsan Fazla hocamızı kürsüye davet ediyorum. Buyurun hocam. Bismillahirrahmanirrahim. Öncelikle hoş geldiniz. Böyle karşımda resmi giyimli insanları görünce biraz gerildim. Ama ben sohbet yapmaya çalışacağım. Yani resmi bir konuşma yapmayacağım. Şimdi bu e, konuşma başlığı sosyal medyada dolayışma girdiği zaman e, bazı elektronik postalar aldım. E, orada. Amentü'yü yanlış anladıklarını gördüm. Ben burada dini bir şey anlatmayacağım. Çünkü amentü sadece Müslümanlar için olan bir şey değil. Bir kafirin de bir amentüsü vardır. Benim burada amacım aslında anlatacağım tüm konuları içeren bir cümle. Zaten her konuşmanın bir cümlesi olur. O cümleyi siz temellendirirsiniz. Etrafında dolanırsınız. <gülüyor> Benim cümlemin, bu konuşmanın temel cümlesi şudur. Bir insanın eylemine bilinç eşlik etmesi ne demektir? Yani herhangi bir eylemde bulunduğumuz zaman bu eyleme bilinç eşlik ediyorsa o eylem anlamlı bir eylemdir. Bunu <gülüyor> Amentü'ye nasıl tercüme edebiliriz? Yani günümüzde Amentü dediğimizde buna bilinç eşlik etmesini nasıl sağlayabiliriz? Çünkü çok amentü diyoruz da, bilinç içeriği olmadığı için, ona bilinç eşlik etmediği için kolayca satabiliyoruz. Ondan kolayca vazgeçebiliyoruz. Onun bedelini ödeyemiyoruz. Başka bir ifadeyle, burada yapmaya çalışacağım şey, genelde İslam'ın Mekke ve Medine dönemine ait anlatıların dışına çıkıp, Hira dönemine ait bir anlatıda bulunacağım. Biz İslam'ı genelde Mekke ve Medine dönemi olarak ayırırız. Mekke dönemi genelde Akaid dönemidir. Medine dönemi ise bir tür muamelat, fıkıh, e, sosyal, hayat dönemidir. Ama kişisel kanaatim ki zaten bu benim tespitim değil tabi. Daha önceki pek çok düşünür bu konuda kalem oynatmıştır. Hira dönemi yani vahiy geldiği zaman bir insana ya da bir teklif geldiğinde o kişiden iman etmesi istendiğinde bunu bilinçli olarak nasıl yapabilir? Yani Mekke'ye gelmeden önce Hira'da ne oldu? Hz. Peygamber nasıl bir tefekkür, teemmül, tezekkür, tedebbür, tefakkuh neyse bu kelimeleri tefeül babından coğaltabiliriz, süreç yaşadı. Aslında onu anlatacağım. Ve bu sürecin sadece Müslümanlar asıl olmadığını Amentü'den sonra gelen bir harfinin de çünkü Amentü bi dedikten sonra bir sürü şey ekliyoruz. Tüm bunların esas itibariyle Amentü ile olan ilişkimizin belirlediğini göstermeye çalışacağım. Çünkü Amentü'nün hesabını vermeden bi'den sonra gelen hiçbir kavramın esas itibariyle anlamı olmaz. Yani Amentü billah derseniz ama oradaki billah para olabilir mesela. Ya da iblis de olabilir. de olabilir. ...nefsiniz de olabilir, makamınız da olabilir, siyaset de olabilir. Kişisel kanaatim... ...daha önce de çeşitli mahfillerde yaptığım konuşmalarda söylediğim gibi... ...dünya... ...ahiret demiyorum bakın... ...dünya amentüsünün bedelini ödeyen insanlara verilir. Bu ister Müslüman olsun ister olmasın. Evet iman... ...imkan verir ama bu imkanı mümkün'e dönüştürebilmek için bedel ödememiz lazım. Bedel ödemeyi göze, göze almak ancak bir bilinç işidir. Bilinç eşlik etmiyorsa bir kişinin ahmetüsüne o bedel ödemez. Kaçar. Bakın daha konuya girmedim ha. Bosna'da Şeyh Halil var. Orada bir tarikatında başındadır, başındadır, şeyhidir. Aliye ondan orduya katılmasını istediğinde ve Agman Dağı'nı ki biliyorsunuz tek düşmeyen dağdır Bosna kuşatmasında. Tüm silahlar o dağdan girdi. O dağın komutasını verdiğinde Şeyh Halil şöyle dedi. "Tu generaldi. Namaz kılan ve ölümle yüzleştiğinde vazgeçmeyecek insanlar istiyorum. Aliye dedi ki öyle boşnak bulursam bana da söyle. Biz onları kaybettik. Şimdi verdiği cevap şu. Ölümle yüzleştiğinde Bırakıp gitmeyecek insan ancak ameliyatısını belirleyen insandır. O, onu bilinçli olarak yapan insandır. Netice-i kelam, e, konuşmamın cümlesi 3 aşağı beş yukarı bu çerçevede ceva İkinci bir şey ise, neticede ben burada genelde bizim mahallelerde bu tür konuşmalar hemen dini bir içerikle alınır. Ben burada bir dini bir şey anlatmıyorum arkadaşlar yani... Dogmatik, doktriner bir şey anlatmıyorum. Bir modelleme yapacağım. Teorik bir perspektif geliştireceğim. Buna katılırsınız bunun Çünkü her konuşmada sıkıntı çıkıyor. Her konuşmada. Paylaştığınız her cümlede sıkıntı çıkıyor. Bu bir yorumdur. Belirli bir tecrübeye dayalı. Belirli bir kavramsal teorik zemini var. Başka bir yorum da yapılabilir. Katılırsınız, katılmazsınız. O elbette sizin bileceğiniz bir iş. Şimdi üç kavram çiftiyle konuşmayı sürdüreceğim. Birincisi terbiye nedir, talim nedir, tedip nedir? Bu birinci kavram çiftimiz. İkincisi kişilik nedir, kimlik nedir, kendilik nedir? Bu ikinci kavram çiftimiz. Üçüncüsü ise benlik nedir, bizlik nedir ve o olmak ne demektir? Zaten tüm bunların cevabını verdikten sonra genelde ben konuşmalarımın böyle bir akışını veririm ki takip rahat olsun sistematik bir modelleme olsun bunları bitirdikten sonra muhatap mükellef ve mesul olmak ne demektir bunların akabinde ise bir insan yetiştirilebilir mi yetiştirilemez mi bundan başlayıp e, akabinde amentüye bağlayacağım meseleyi şimdi terbiye nedir bu bugün günümüzde de tartışılan bir konu. Terbiye esas itibarıyla bir kültürün, bir toplumun davranış kurallarının örnekler eşliğinde o kültürün bireylerine öğretilmesi, belletilmesi işidir. Adetlerin, davranış hafızasının aktarılması da. Adet nedir? Davranış hafızası. Yani adet biliyorsun, Arapçada geri dönmek. Yani bir çocuk bir çocuk nasıl yemek yiyeceğim ben, kaşığı nasıl tutacağım diye sorduğunda geriye dönüp baktığı hafızaya davranış hafızası diyoruz. Adettir. Dolayısıyla terbiye esas itibariyle ot kültürün mensubuna, bireyine davranışları benimsetme, belletme işidir. Hı? Terbiyenin ne özelliği? Nedensiz ve niçinsiz olmasıdır. Yani siz çocuğa herhangi bir eylemi nedenleyerek gün içinde anlatamazsınız. Mesela ayak ayak yüzüne atılmaz ya da işte büyüğünün karşısında şöyle davranılır dediğinizde bunun çok açık ve seçik rasyonel bir nedeni olmayabilir. Zaten anlatsanız da çocuk anlamaz bunu. Yani yere düşen elma şekerini ben yemek istiyorum dediğinde bir çocuk bu doğru değil çünkü mikroplar var şöyle hasta olursun dediğin onu zaten anlamaz. Peki nedensiz ve niçinsiz bir belletme işi nasıl yapılır? Burası çok önemlidir. Örnek olarak. Şimdi bizim anlamadığımız nokta bu. Şimdi son zamanlarda birkaç konuşmada örnek verdim. Benim mezun olduğum İmatip Lisesi'nin yöneticileri beni ziyarete geldiler. Dediler ki, konuştuk bir şeyler de, İhsan Bey dediler, İmatip nesli arasında deizm çok yayılıyor. Dedim siz tabi deizmle yumuşatıyorsunuz, ateizm de yayılıyor. Bunlara ne anlatalım, hani siz felsefecisiniz, ne konuşalım bunlara, yani neyi söyleyelim? Tek bir cevap verdim, dedim ki eğer diyeceğimi hazırsanız bunun tek bir cevabı var, konuşmayı bırakın, yapın artık. Devamlı konuşuyoruz. Terbiye de konuşmak değil, bakın terbiye temsil ister, talim istemez. Örnek olacaksınız. Ben 7 ama tipte okudum. Hocalarımı şöyle gözümün önüne getirdiğimde 4'te 3'ü bana temsil vermediler. Dini temsil makamındaki insanların bu durumu sürdüğü müddetçe 10 yıl sonra neslimiz bizimle kavga edecek. Bunu bir kenara yazın. İstihar edecekler bize. Çünkü şunu söyleyecekler. Bu dinin bir faydası olsa babama anneme olurdu zaten. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla terbiyenin özelliği temsillerin olmasıdır. O çocuğun bakıp taklit edebileceği, taklit nedir? bilincinle eşlik etmediği eylemdir. Yani niçin sorusunun eşlik etmediği eylemdir taklit. Siz bakarsınız ve onu uygularsınız birebir. Uygulamaya çalışırsınız. Dolayısıyla terbiyede biz nedensiz, niçinsiz ve temsillere bakarak ee, davranışları, kültürün, toplumun davranışlarını taklit ederiz. O açıdan hiç kendinizi zorlamayın. Anlatarak, kitaplar yazarak, efendim, çok güzel nutuklar atarak gençlere terbiye veremeyiz. Gençlerin kahramanlara ihtiyacı vardır. Bu kahramanlar ona hangi konuyu benimsedeceksek, o konuyu en iyi şahsından temsil eden insanlardır. Başka bir yerde bir konferans vermiştim. Temsil olmadan temessül olmaz. Yani özümsenmez bir şey. Biz bir şeyi özümsetmek istiyorsak temessül, onun temsilinin olması lazım. Bu temsil canlı olduğu zaman kişi o değeri, o değerleri özümser, temessül eder. Şu anda kişisel kanaatim, tabii bunlar insan fazla şahsi görüşleri. katılıyorsunuz, katılmasın ayrı bir konu. Türkiye'de dini düşüncenin en önemli sorunu temsil makamında olan insanların temsillerini layıkıyla yerine getirememesidir. Bazen sert cümleler kullanabilirim. Ben ofluyum, direkt Allah'a bağlıyım, Oflu hocam makamında her şey caizdir biliyorsunuz. Onun için kimse alınmasın. Yani onu benim ofluluğuma verin. Yeni geldiğinde sert konuşurum layıkıyla temsil makamında olmamalıdır. Öyle insanlar sahnede dini temsil ediyorlar ki insanların imanını koruması bir başarıdır. Bakın bugün Türkiye'de dini temsil makamında öyle insanlar var ki onlarla yüzleşip gençlerin imanını koruması gerçekten büyük başarıdır. Ben kendimle alakalı bir şey söyleyeyim. Hadi başkalarını eleştirmeyeyim. Ben felsefe bölümüne girdiğimde İmantip hocalarım ben iki yıl problem yaşadılar. Bu çocuk dinsiz oldu artık, gitti. Felsefe tehlikeli o dönemde. Milattan önceden bahsediyorum şimdi çok rahat. Samimiyetimle şunu itiraf edeyim. Eğer ben felsefe okumayı okumayıp kendi inancımı kendim inşa etmemiş olsaydım şu dini pratiğe bakarak kesinlikle bırakırdım. Samimiyetimle söylüyorum. Gençlerin nezdindeki yıpranmayı ve kanamayı, çığlığı büyükler görmüyorlar. Ben bir eğitimci olduğum için, bir de bu konularla uğraştığım için, odam tüm öğrencilere açık olduğu için, benim öğrencilerim bilir, benim odam 24 saat açıktır fakültede. Kesinlikle kapatmam. Sürekli öğrenciler gelip gittiği için, beni bir abileri, bir hocaları, büyükleri olarak gördükleri için, benimle paylaştıklarını eğer anlatsam ki bunu anlatmamak üzere bana anlatıyorlar, emin olun yürüyen çılgınlıklar var aramızda. Yürüyen çılgınlıklar, Bağırıyorlar fakat sosyal statülerinden, ailelerinden, çevrelerinden çekindikleri için kendilerini ifade edemiyorlar. Benim iki yıl boyunca 2016-15 Temmuz'undan itibaren odama gelen 17'ye yakın başörtülü ateist kız öğrenciden bahsettiğim bir toplantıda. Yani deist bile değil. Şimdi arkadaşlar, ben bir entelektüel olarak bununla yüzleşmek zorundayım. Bazıları rahatsız olabilir, beni ilgilendirmez. Benim vazifem, ilimle uğraşan bir insan olarak bunlarla yüzleşmek, bunları teşhis etmek, masamın önüne koyup çalışmak. Kim rahatsız olursun olsun. Şu anda şeye benziyor durumumuz. 500 katlı bir binadan aşağıya düşen bir insan gibi. O, Şu anda çok rahat çünkü. E, boşluktasınız, hava çok güzel ama yine çakıldığımız zaman aerodinamik yasalarıyla geri dönüşüyor. Çakılmaya doğru gidiyoruz ve bunu dışarıdan unsurlar bize yapmayacak. Kendi çocuklarımız hesap soracaklar. Buna emin olun bir kenara yazın lütfen. Bu terbiye talim ise, daha ağırlaştırmayayım konuyu bunalıma gideceğiz. Tarih ise nedenli yapılan bir eylemdir, bir iştir ve bir toplumdaki ortalama bilginin nesiller arası aktarımını kodu alır. Örf. Biri adetti, biri örf. Örf ne demektir? Toplumun, kültürün bilgi hafızası. Biri davranış hafızasıydı, biri bilgi hafızası. Burada ortalama bilgiyi kastediyoruz. Yani e, Gauss eğrisine göre işte yüzde yetmişlik alanı orada cari olan bilgiyi çünkü onun dışındaki bilgi, üniversitelerde üst seviyede okutuyorsunuz. Yani bugün doktora da matematik yapan bir insanın bildiği bilgiyi e, standart matematik eğitimi alan herkes bilmez toplumun, o çan dediğimiz e, bölgeyi kuşatan ki %68.9'dur. Oradaki bilgiyi e, nesillere aktarmak işidir talim ve nedenli olarak yapılır büyük oranda. Terbiye kesinlikle o kültürün mensupları tarafından yapılmalıdır. E, talim başka biri tarafı üzerinden de yapılabilir. Çünkü orada nedenleme, rasyonelite, istidlal olduğu için e, özellikle Nedir? Formel bilimlere doğru gidildiği bir sıkıntı yaratılması. Dolayısıyla talimi biz, yani eğitimi, şey öğretime büyük oranda belirli bir yaş grubuna gelmiş e, insanlara nedenleyerek ve niçinleyerek e, toplumdaki ortalama bilgi aktarma işi olarak görebiliriz. Şunu unutmayalım. Hiçbir zaman eğitim kurumları yaratıcı, düşünür, yetiştirmemiştir. Newton Cambridge'de keşfettiği hiçbir bilimi okutmamıştır. Üniversitelerin ya da liselerin görevi mevcut bilgi birikimini nesiller arası aktarıma sokmaktır. Ve bunu yapıyorsa başarılıdır. Yaratıcı bilgi yeni bilgi büyük oranda üniversite dışında üretilmiştir tarih boyunca. Bunu zaten üniversitede açmak için araştırma üniversiteleri, bilmem ne üniversiteleri diye çeşitli adlar da üniversiteyi yeniden organize ediyorlar. Bu açıdan eğitim kurumların ne deseler de böyledir. Eğitim kurulunların asgari vazifesi toplumdaki ortalama bilginin aktarımıyla alakalıdır. <gülüyor> Tedip Te ya da edep ise iki temel anlama gelir. Mesela bakın bunu da kaybettik. Bir insanın edepli olması ne demektir? İki anlamı vardır. Bir, terbiye ve talimden aldığını, nefsini uygulaması, yani davranış, eee larına mukayet olması, konuşmasını bilmesi buna edepli deriz değil mi? Oturmasını, kalkmasını biline, konuşmasını biline. Bu bilinen bir anlam ama edebin İslam medeniyetinde çok daha önemli bir anlamı var ve bugün onu unuttuk. Mesela bir insanın edepli olması demek yaptığı işteki asgari bilgi birikimine sahip olması demektir. Mesela bir elektrikçinin elektrikçi edepsiz olabilir. Eğer elektrik işini iyi bilmiyorsa hakkını vermiyorsa edepsizdir. Bir kadın, bir hakim, bir öğretmen, diyelim ki bir matematik öğretmeni işini iyi bilmiyor. Bu bilmek sadece teorik anlamda değil. İşini iyi yapmıyorsa. Mesela benim çok edepsiz öğretmenlerim vardı. Bize hiçbir şey öğretmediler. Şimdi, <gülüyor> benim imatiflerimde arkadaşlarım var. Samimiyetimle söylüyorum, bazı hocalarımı gördüğümce rahatsız oluyorum. Selam vermekte zorlanıyorum. Çünkü biz o zaman genciz. Genç dersi kaynatmak ister değil mi? bize uyup dersi kaynatan bir sürü hocamız vardı değil mi Fatih Hocam? Şimdi onlar beni çok rahatsız ediyor. Çünkü o edepsizlik yaptı bize karşı. Yani başında bulunduğu işin hakkını vermek edeptir. Ve edebin esas anlamı budur. Buna baktığımızda toplumumuzda ne edepsiz insanlar var? Değil mi? Edep aynı zamanda bir toplumdaki en üst davranış biçimini ifade eder. Çünkü bilen insan eylemini de bilgisine göre yönlendireceği için orada artık bir zarafet, bir letafet ortaya çıkar. Onun için edebin bir de estetik boyutu vardır. Şimdi gelelim bunların hepsini birbirine entegre edeceğim. Kişilik, kimlik ve kendilik. Bunları da çok karıştırıyoruz. Her insan bir topluluk içinde doğar. Topluluk büyük ölçekli aile olabilir, çekirdek aile olabilir, fark etmez. Biz içinde doğduğumuz topluluk içerisinde kişiliğimizi kazanırız. Kişilik, insanın kişi olması onun aynı zamanda benini inşa eder. Benlik orada ortaya çıkar kişilikle benlik arasında lazım menzum ilişkisi vardır. Onun için topluluk bu illa aile olmayabilir, yetim olur çocuk, onu siz bir okula verirsiniz, fark etmez. Topluluk son derece önemlidir. Küçük topluluk, toplumun küçük parçalarıdır. Biz kişiliğimizi bu topluluklarda alırız ve benliğimizi de buralarda oluştururuz. Toplum içine çıktığımız zaman, yani Ha, onu söyleyeyim. Kişiliğimizi ve benliğimizi bize terbiye verir. İyi bir terbiye, iyi bir örneklik bizim kişiliğimizin ve benliğimizin inşasında olmazsa olmazlardır. Bir çocuğun benliği zayıfsa, kişiliği zayıfsa, deriz kişiliği çok zayıf bunun. Emin olun şu demektir, temsilleri çok kötüydü. Babası, annesi ya da etrafındaki birinci derecen akrabaları o toplumdaki değerleri kötü temsil ettiler. İyi bir örnek göremedi o çocuk. Dolayısıyla hem kişiliği hem benliği zayıf oldu. Topluma geçtiğimizde bizim kimliğimiz oluşur. Kimliği toplum verir. Ha bunlar böyle standart kesik şeyler değil elbette. Pedagojik olarak ben bunları sıra düzeni içerisinde anlatıyorum yoksa bunlar hep birlikte var. Öncelik son ilişkisi çok e, keskin değil elbette. Talim, eğitim, şey öğretim bize toplumdaki ortak değerleri, davranış ve bilgi değerlerini verdiği için bizim bir kimliğimiz oluşur i̇şte Türk oluruz, Arap oluruz, alt kimlikler var, üst kimlikler var neyse ve bu kimlikleri oluştururken ortaya biz çıkar. Biz dediğimiz hadise esas itibarıyla toplumsal değerlerin özümsenmesi ile alakalı. Dolayısıyla güçlü bir benlik, güçlü bir kişilik, aynı zamanda güçlü bir kimlik ve güçlü bir bizlik bilincinin de asgari şartıdır. Eğer kimli kişiliğimiz ve benliğimiz zayıfsa, kimliğimiz ve e, bizliğimiz de, bizlik düşüncemiz de, duyuşumuz da zayıf olacaktır. Bakın gördüğünüz gibi bunlar öyle kolay şeyler değil. Şimdi Türkiye'de bakalım, biz idrakine bir bakalım bakalım, nedir bizim biz idrakimiz? Şurada bir anket yapsak, bir sürü farklı kimlik, kişilik benlik ve bizlik idraki ortaya çıkar. Daha önce ee, konferanslarımda da söylemiştim. Selçukların en önemli İslam medyine kattıkları şey ortak bir akıl ve ortak bir vicdan ve ortak bir dilin inşası için medreseleri kurmalarıydı. Şu anda bir ortak aklımız var mı? Ortak bir vicdanımız var mı? Ortak bir dilimiz var mı? bu konu üzerine yeniden düşünmemiz lazım. Çünkü müştereklerimiz azaldığı müddetçe dağılırız. Anlam değer dünyamız. Eğer müşterek değilse, bize kimsenin saldırmasına gerek yok. Biz birbirimizi yeriz zaten ve bunu yapıyoruz şu anda. Üç kişi anlaşamıyoruz. Kimse kendini kandırmasın. Ben 85'ten beri üniversitedeyim. İyi anlaşan üç tane önce görmedim. Herkes küçük birer Tanrı. Kapıları birbirine bakıyor ama birbirine açılmıyor. Edirne'den öteye beş para etmez, kimse değer vermez ama kendisini burada ne zannediyorsa, herkes, dağları ben yarattım muamelesi. Herhangi bir, bizim mahalleden bahsediyorum, herhangi bir kuruma gidin, on tane devlet var orada. Anlaşamıyoruz. Kimse kendini kandırmasın. Onun için ben uzak duruyorum o tür yerlerden. Kavgalar, kavgalar. niye paylaşamıyorlar merak ediyorum. Sonra da tevhid dinliyor diyorlar. Ben bu kadar ayıran bir din görmedim. Tevhid ve birleştirecek, muvahhit olacağız. Öyle bir hane geldi ki emri bil nünker ne yani maruf durumundayız. Doğruyu söylediğin zaman problem oluyor. Geçen muşa gittim. Havaalanında biriyle karşılaştım. Dedi ki, İhsan Bey dedi, son attığınız tweetler omurgalı tweetler ama günümüzde omurgalı insanları pek sevmiyorlar, omurganızı kırabilirler. Ben kötü bir şey mi söyledim? Pastadan pay mı istiyorum? Neden rahatsız oldun? Sürüne mi göz diktim? Ağlak, doğul, şunu şöyle yapın diye belirli bazı o aferizmalar. Bunu ne kadar hissediyorsunuz bilmiyorum. Herkes kendi toplumsal tabakasına göre hissediyor bunu. Emri bil maruf, ne? yani ömürken yapamıyoruz. Tersine döndü. Kendimize karşı eşit daha, başkalarına karşı, değil mi? Ruhama olmuşuz. Bunlarla yüzleşmek zorundayız. Kimse pislikleri halın altına sürerek, öteyi beriyi kandırmasın. Ben 78'den beri, bu işin içindeyim, orta birden beri, babam dolayısıyla, ee, en ince kılcal damarına kadar biliyorum ne, ne olup olmadığını. Başarısız daha doğru hızlı bir şekilde gidiyoruz. Onun için bir an evvel anlam değer dünyamızı sıkılaştıracak, tevhid edecek ortak aklı, ortak vicdanı ve ortak dili kurmak zorundayız. Yoksa e, dışarıda olan bizim aramızda da gaye rahat olabilir. Birbirini öldürmeye bekleyen, birbirine saldırmayı bekleyen İnsanlar var. Peki bir insanın birini inşa etmesi, bizi bizlik bilincini inşa etmesi, kim kişiliğini ve kimliğini inşa etmesi yeterli midir? Hayır yeterli değildir. Bunların hepsi ortak bir e, havuzda taklit yoluyla ya da belirli derecede eğitim öğretim yoluyla elde edilen bilgidir, bilgilerdir. İnsanın üçüncü bir basamağı var. Kendilik dediğimiz. Kimliğin, kişiliğin, kimliğin üzerine kurulu yepyeni bir ontolojik taban, kendilik diyoruz biz buna, bu kendilik bilinci ve idraki bizim zatımızı inşa ediyor. Zat olmadan, hiçbir işimizi kotaramayız. Şimdi ne demek bu? Şu demek. Şimdi mantıkta bir ilke vardır biliyorsunuz. X'ye'dir dediğimizde X'e biz mevzu deriz. Mevzu konulan demek. X'e yüklediğimiz her niteliğe de mahmul deriz. Değil mi? İşte X kırmızıdır dediğimde kırmızı burada mahmuldür. Yüklenilen. Yüklenilen şeyde mevzudur. Şimdi mevzunun zatı bakımından kaym olması ilkesi vardır. Yani zatı bakımından kaym olacak ki o yükleri taşıyabilsin. Yani hamal olacak ki o hamana bir şey yükle yani. Yoksa onlar çeker. İngilizce'deki subject bunun güzel bir şey. Subject nedir? sap Sub, alttan tutan demek. Siz çünkü özne iseniz bir şeyleri tutmanız lazım. Size yükleyecekler. Şimdi en önemli meselelerden biri işte Bizim tüm bu sıkıntıları yaşamamızın en önemli nedeni özne durumunda değiliz. Müslümanlar özne değiller. Buradaki özneyi tarihin öznesi anlamında demiyorum. Bireysel anlamda, fert anlamında özne yetiştirmiyoruz. Eğitim sistemimizin önemli problemi özne yetiştirmiyor, fert yetiştirmiyor. Kendilik bilincine sahip, zatıyla kaim, yükleri taşımaya hazır o eğitimi almış klasik felsefenin tabiriyle kıvama gelmemiş mukavvim unsurları zayıf onu kurucu unsurları zayıf bireyler yetiştiriyoruz. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla bir insanın kendilik bilinci nasıl elde edilir? Zat haline nasıl dönüştürülür? Ne ailede buna fırsat veriyoruz? Bakın kimse mübare etmesin ya. Yani biz 28 Şubat'ta süreçleri yaşadık, ben asistandım o zaman. Müslüman kızlara nasıl davrandığını Müslümanlar tarafından ben biliyorum. Bunların hepsinin kaydı var bende. İnşallah yayınlamam. Öyle sahnede slogan atmakla olmuyor bu iş. Özne olma durumu Rahmetli Necip Fazıl'ın dediği şuna benzer. Sağına sonuna ben bakmadan ben varım diyen bir insan Özne budur. Sağına soluna bakmadan ben varım. Peki başkaları hiç ilgilendirmiyor kardeşim beni? Ben varsam başkaları olur ya da olmaz. Ben yoksam başkalarının olması hiçbir anlamı yoktur. Yani biraz şairane bir ifadeyle üstadın. Bu şekilde insan yetiştirmektir esas itibarıyla zat ve kendilik bilincine sahip insan yetiştirmek. Şimdi niçin bu bu kadar önemli? Çünkü amentü bir zat eylemidir. Arkadaşlar, Eşhedü bir zat eylemidir. Hepsi birinci tekil çağızdır çünkü. Eşhedü diyorsun ben şahadet ederim. Tu ben iman ettim. Oradaki ben e, toplulukta elde ettiğimiz ve kişiliğimizi veren benlik değil doğrudan zattır. Çünkü diğer tüm şeyleri yükleneceksin. Yüklenebilmek için zatının mukavvim unsurlarının kıvama gelmiş olması lazım. Biz biliyoruz ki fıkıhta ancak Zat'a teklif yapılır değil mi? Akil bali olmak, zat olmak demektir. Yani nedir bali? Anatomik fizyolojik özelliklerine ulaşmak. Kadınsan kadın, erkeksen erken. Akil nedir? Potansiyel olarak sende bulunan aklın aktif hale gelmesi. Bakın orası çok önemli. Akil diyor. Akıl demiyor. Kur'an-ı Kerim'de akıl ve akla ilişkin kavramlar hep eylem halinde kullanılır. Tefevül babından. Hiç soyut isim halinde kullanılmaz. Hep eylem alı, tezekkür, tefeül, değil mi? tefeül babı. Böyle bir yazı yazdım ben. Tefeül babı ya da Müslümanca düşünceye giriş. Tefeül babı çok merkezidir bizim e, felsefi tefekkürümüzde. Dolayısıyla eyleme, akıl yani faildir orada. Çünkü akıl doğuştan bizde var ama onun aktif hale gelmesi lazım. Dolayısıyla akil bali olmak zat olmak demektir. Şimdi bu oldukça önemli bir konu. Bunu anlatabilmek için biraz geriye gideceğim kaçta başladık biz konuşmaya? Aynen hayır, hayır kaçla başladık? 8-10 kala. kala mı? Ha, yani ben 3 saati ayarlamaya çalışıyorum da. Sağ <gülüyor> olun. Şimdi benim kişisel kanaatim İslam Felsefe bilim, kelam ve usul mirasından edindiğim intiba yanılıyor olabilirim elbette. Yani bir ofluk olan yanılıyorum demez ama ben yine bugün tevazu makamındayım. Ee, edindiğim şey, İslam'ın özellikle Orta Akdeniz dünyasındaki muazzam kadim kültürlere meydan okuması, fert anlamındaki insan tipini yaratmasıyla ilgili. Nitekim i̇bn Arabi Fusus'un sonunda Hz. Peygamber'in özelliklerini anlatırken iki noktaya vurgu yapar. Fusus bir metin tabi, netice o da bir yorumdur. Çünkü böyle bir şey de var bugünlerde metinleri, tarihsel metinleri, vahiy metinler gibi okuyorlar. Ya bunlar yorumdur, felsefi yorumlar. Hegel'i nasıl okuyorsanız İbn-i Arabi'yi de öyle okuyacaksınız. Yorumdur. Şimdi iyi soruya girmeyeyim. Fusus'un bir özelliği şudur biliyorsunuz. Her Peygamber'in bir özelliği vardır. Bir sonraki peygamber, bir önceki peygamberin özelliğini içerir, yeni bir özellik getirir. Hazreti peygamber tüm peygamberlerin özelliklerini içermekle birlikte, teşekkür ederim, iki temel özellik getirir. Burası, burası çok önemli. Ferdiyet, o olmak. Bak bunun ne olduğunu şimdi anlatacağım biraz sonra. İkincisi cemal, estetik. Çünkü daha önce yine uzun bir yazı yazdım. İslam estetiğinin ontolojik zemini ferdiyettir. Çünkü bir tablodan, bir müzikten tezevk etmek ancak ferdiyet bilinci yüksek olan zatını takvim etmiş, kıvama getirmiş insanın işidir. Onun için çok üst bir uygulamadır estetik. Şimdi bu ne anlama geliyor? Şu anlama geliyor. Şimdi Orta Akdeniz dünyasında İslam gelmeden önce iki önemli insan tasavvuru vardı. Birincisini Yunan ve Helenistik kültürün temsil ettiği kadim Mezopotamya ve Mısır kültürüne dayanan bir insan tasavvuru vardı. Bir de Hristiyanlığın buna karşı geliştirdiği bir insan tasavvuru vardı. Kadim insan tasavvuru kozmolojiyle entegre edilmiş olduğu için mutlak determinasyona dayalı, mutlak belirlenimciliğe dayalı her şeyin Belli olduğu ve bunu insanın bildiği dolayısıyla da insanın bir trajedi yaşadığı. Trajedinin Yunan'da ortaya çıkması boşuna değil. Yani biz dünyadayız aslında her şey belli. Yaşayacaklarımız olacaklar belli. Biz evrendeki o kozmik düzenin içinde bir yaprak gibiyiz. O bize ne söyler? onu yapacağız ve buna rağmen yaşayacağız ve öleceğiz. İşte Yunan trajedisinin temel şeyi budur, mantığı budur. Halbuki hemen söyleyelim, Allah varsa trajedi yoktur biliyorsunuz. İslam trajediyi reddettir. Şimdi bu mutlak determinasyon hiçbir şekilde aşılamaz. Buna biz özsel determinasyon diyoruz. Yani kozmuzun içerisinde olan bir e, sıkı determinasyon var. A, B, C o kadar sıkıdır ki bu sıkılık içerisinde sizin de yeriniz dahin edilmiştir. Mesela siz de nesiniz? P'siniz. Bu P olma durumunuz hem yukarıdaki hem de P'den sonra gelen diğer nes durumlar tarafından belirlenmiştir. Siz bunu yaşamak zorundasınız. Onun için tiyatroyu, trajediyi yaratarak insanı bir katarsise uğratmaya çalışır. Buna biz mahkum insan diyoruz. Yani Yunan, burada Yunan dememe bakmayın. Bu Akdeniz Havzası'nın temel bir kabulüdür. Ee, i̇nsan mahkum bir insandır. Hristiyanlık bunu temelde kabul etmekle birlikte buna bir alternatif getiriyor. Evet insanın mutlak bir determinasyon içerisinde yaşadığı doğru, bunun nedeni ilk günahtır. Yani biz ilk günahı işlediğimiz için bu determinasyona mahkum kılındık. İnsanın bu determinasyonu çiğnemesi mümkün değil. Ama bu determinasyonu koyan Tanrı bunu çiğneyebilir. Onun için Tanrı yeryüzüne iner, İsa'nın kılığına girer, kendini feda eder, determinasyonu çiğner. Bu da mazlum insan tipidir. Yani Yunan'ın mahkum anlayışına Hristiyan'ın mazlum insan anlayışı cevap vermiştir. İslam ise her iki anlayışa meydan okumuştur. İnsan ne mahkumdur ne mazlumdur. Peki bunu nasıl yapmıştır? Miraç'la. İnsanı Allah'ın katına çıkartmıştır. Bütün determinasyonu çiğneyerek. Allah koydu, Allah çiner. Onun için bizim İslami çevrelerde gazdani hiç anlaşılmaz. Gazdani bu determinasyonu eleştiriyor işte. Gazdani illiyet eleştirisi, fiziksel sebep eleştirisi değil. Bir türlü anlatamadım 20 yıldır bunu ben. Essel e, Kauzaliti dediğimiz felsefede Ösel Kauzaliti, Tanrı'nın bile müdahale edemediği, edemeyeceği eleştiriyor Gazali. Gazali İslam medeniyetini Yunanileşmekten, Arabileşmekten, Türkiyileşmekten, Hindileşmekten, e, Farisileşmekten kurtaran bir adamdır. İslam metafiziğinin muhiyisidir yeniden. Son derece onun için sevmiyorlar oryantalistler ve Biz de onlardan daha oryantalistiz zaten maşallah. Peki, Hz. Peygamber örneğinde ki örnek, temsil odur, Hz. İnsan, onu yukarıya çıkartarak Tanrı bu determinasyona, bu mahkûmiyete ve mazumiyete meydan okuyor. Peki, bu niye getiriyor? Muhatap, mükellef ve mesul insan tipini getiriyor. Muhatap almak, zat muhatap alınır arkadaşlar. Bakın, zat, kişi. Yani eski tabiyle müşar-ı olan bir şey muhatap alınır. Günlük kavgalarımızda en çok birbirimize söylediğimiz şeylerden biri nedir? Sen benim muhatabım değilsin. Adam yerine koymamaktır muhatap. Muhatap almak ise adam yerine koymaktır. Onun için razi, el-es bezmini tasvir ederken, Bakara suresini anlatırken, Cenab-ı Hakk'ın insana soru sormasını, Cenab-ı Hakk'ın insana saygısı olarak yorumlar. Çünkü Cenab-ı Hak bizi, ben sizin Rabbinizim dağ lan der. biter hiç. Ama diyor ki, el Rabbi'ku. rabbikum. Bu diyor razi, insana gösterilen bir saygıdır. Bu saygının tekrarını Cenab-ı Hak, Miraç'ta Hazreti Peygamber'e insanlığı temsilen tekrar göstermiştir. Onu muhatap almıştır. Ona değer vermiştir. Onu o kabul etmiştir. Küçük o. Kendisi büyük odur, insan küçük odur. Fakat muhatap olmanın bedeli bir teklife. Çünkü ancak siz o olan, zatı olan bir insana teklifte bulunursunuz. Deliye teklifte bulunur mu? Şunu yap ya da bir çocuğa ya da işi beceremeyen bir insana, zatı o işi yapmayan, imkan vermeyen bir insana bir şeyde teklifte bulunur musunuz? Hepiniz yöneticisiniz. Siz okulun en IQ'su düşük insanını mı en iyi göreve verirsiniz? Değil mi? Bize bir teklifte bulunuyor saatımıza saygı gösterdiği bizi muhatap aldığı için artık, bizi küçük bir o kabul ettiği için biz bu teklifle muhatap oluyoruz. Teklifle muhatap oluyoruz. Hem Cenab-ı hem teklifle. Ve bu da bizi mesul kılıyor. Yani tekliften sual edileceğiz. Bu teklifin hakkını verdik mi? Emanet dediğimiz budur arkadaşlar. Yani Cenab-ı dağlara yüklenen emanet cenab teklifidir. Ha bu teklif nedir? Bunun üzerine uzun uzun konuşabiliriz. Teklif, e, dini, emir ve nehiler olarak yorumlanabilir, akıl olarak yorumlanabilir. Bir sürü bunun yorumu var. Hepsi minveç doğrudur. Ama neticede İslam'ın İslam anlayışı hem Yunan'a hem de İslam'a karşı yepyeni bir çerçeve sunuyor bize. Muhatap, mükellef ve mesul insan ve bunun da dayandığı asgari zemin o olmaktır. Kendi olmaktır, zat olmaktır. Bakın onun için bu kadar önemlidir e, zat olmak. Şimdi hem Fahrettin Razi hem de onun okulunu takip eden düşünürler bu meseleyi analiz ederken çok ilginç sonuçlara varırlar. Derler ki, benim, buradaki beni zat anlamında kullanıyoruz, ben olmayanla ilişki kurabilmemin şartı nedir? Ben olmayan dediğimiz tüm evren. Yani evreni bir büyük küme olarak düşünün, evrensel küme. Evrende binlerce nesne var, insan dahil. Ben orada bir x'im. Bu x, kendi olmayanlara nasıl ilişki kuracak? Bunun asgari şartı nedir? Kendisinin idrakin olmasın. Başka çaresi yok. Çünkü benim kendi dışıma çıkma bilmenin tek şartı var idrak sahibi olmak. İdrak yakalamak demek Arapçada. Bak bütün temel terimler hep dışarıya. Lafız mesela konuşmak, lafız dışarıya ip atmak demek. Sesimi atıyorum sana. Çünkü dışıma çıkmadan ilişki kuramam. Bunun maskeri şartı kendimin bilincinde olmak. İdrak idrakü zat diyor buna Razi. Yani kendi bilincimi İdrak edeceğim, bir de kendi bilincimi idrak ettiğimi idrak edeceğim. Ondan sonra seninle muhatap olabilirim, konuşabilirim. Bakın, zat dediğimiz tam da budur. Kendinin farkında olmak, kendinin farkında olduğunun farkında olmak. İdrak, idrak uzat, idrak aynı zamanda Arapça'da ilimdir, ilmu, ilmuzat. Niye? Çünkü diğer tüm Nesneler ve inançlar ancak bu zeminde taşınabilir. Onun için sufiler ne der? Varlık insana yüklemdir. Tüm varlık bize yüklemdir. Çünkü müzik bir varlık olarak varlıkla girdiğim ilişkide ancak o zemini kurabilirsem başarılı oluyorum. Eğer müzik bir varlık yoksa ne olup olmadığı konusunda bir fikrimiz ol olamaz. O cenab bakın ilminde olur. O kadar ileri gidiyorlar ki, bu konuya girmeyeceğim ama geçenlerde bir konferansta bunun üzerine durduk. Ahiret inancı bile insanın idrakinin bir feridir, bir uzantısıdır. Kendi beninin idrakinde değilsen ahiret inancı üzerine de konuşamazsın. Dolayısıyla tüm muhataplık, mükellefiyetlik ve mesuliyetlik gelip o zatın kıvamına bağlı olarak inşa ediliyor. Zat bilgimiz, kendimiz hakkındaki idrakimiz ne kadar güçlüyse, bunun üzerine kuracağımız her şey o kadar güçlü olur. Bizim ise yaptığımız tam tersidir arkadaşlar. Zatı zayıflatıyoruz, kendilik bilincini zayıflatıyoruz. Değil mi? Ve sonra da diyoruz ki, niçin böyle davranıyor bu gençler? Ya, sümüklü böceğe çevirmişsin hepsini ya. Hepsi hayattan korkuyor, kendi hakkında idraki yok adamın. Kendinden emin değil. Özgüven dediği nedir? Bugün çokça çok kullanılan özgüven. Özel yani zat demek işte. Öz zat demek. Zata güven. Kendi zatına güvenmiyor ki adam. Kendi zatından karşı yönelik bir emniyet duygusu yok ki. Tahkiküz zat diyorlar değil mi buna? Klasik geleneğimizde. Tahkiküz zat. Tahkiküz zat nedir? Tüm dini ibadetlerin asgari temelidir. Yani takip, zaten bilinç üzerine katlanmak demektir, Refleksiyon demektir. Takip kelimesinin çok ilginç. Takip kelimesini nasıl tanımlıyorlar? Bakın, ha yeni gelmişken. Şimdi ilk daha ilk e, akayit metinlerinde, burası çok sıcak oldu sayın başkan. Yok mu bir çaresi? Yani benim bir oflu olarak beynim kaynamaya başladı. Tabii 12'den sonra ne kadar kaldıysa beyn. Şirk akait metinlerine bakalım. Ne diyor? En nazar vacibun ala kulli musli. Ya da ne diyor? Taklidi iman caiz değildir. Tahkiki iman isteriz. Şimdi ben bunu imatipte okurken daha sonra bu işlerde çalışırken düşünüyordum. diyor mu? Tahkik nazar nazar teorik düşünme demek. Yani akliyi düşünme. Nazarafi tahkik hakikati parçalamak. Şimdi o yüzyıla bakıyorsun. Kağıt yok, kitap yok henüz. ...insanların entelektüel seviyesi... ...nasıl siz bu halktan tahkiki iman isteyeceksiniz? Ben bunu uzun süre anlayamadım. Ha, nedir tahkik biliyor musunuz? Her eyleme bilinç eşlik etmesi, yani eylemi bilinçli yapmak demek. Birinden gördüğün için değil, birinden baskıyla değil... ...birinden korktuğundan değil, birinden bir maddi karşılık beklediğinden değil gerçekten kendi zatından kaynaklanarak, hesabını vererek eğer bir şey yapıyorsan o tahkiktir. Yoksa felsefi anlamda tahkik değil yani. Şimdi tahkim, tahkik iman bu anlattığımız anlamda var mı? Yani çünkü olabilmesi için onu taşıyan aşağıda bir zatın e, yetiş oluşması gerekir. Şimdi Bir insanın, bu anlattığım çerçevede uzatmayacağım çünkü başkanla konuştuk ne kadar konuşacağımıza dair sorularla devam edeceğiz. Ee, Amentü diyebilmesi için bir insanın yani oradaki ben vurgusunu yapabilmesi için ya da eşhedü diyebilmesi için oradaki ben vurgusunu yapabilmesi için biraz önce anlattığım dışarıdan bir baskı görmeyecek, bir menfaat için yapmayacak ancak ve ancak bu anlattığım şekilde bir kendilik bilinciyle bunu yapıyorsa mümkündür. Peki bunu nasıl denetleyeceğiz? Gayet kolay. Günlük hayatımızda bunun bedelini ödüyorsak, bu bilinçli bir eylemdir. Değilse, en ufak şeyde satıyorsak, en ufak menfaatte, en ufak çıkarda, en ufak korkuda, en ufak ne bileyim ben, ee, baskıda, bundan vazgeçiyorsak bilinç o kadar zayıftır. Yani bizim mahallede şu çok yaygın tabii, yani her şeyi birilerine havale ederiz. Belki biraz bu inançtan da kaynaklanıyor. Tüm kötülüğü şeytana yükleriz. Ne diyor sufiler? Akıl varken yaptığın hatayı şeytana yükleme kendine saygısızlıktır. Ya şeytan bizi aldattı. Lan devamlı mı aldatıyor? Ne kadar aldanmaya yatkınsın? Ya gel beni aldat. Tamam bir kere aldattı anladık. Tövbe diye bir şey var değil mi? Yani yaparsın. Ama devamlı da mı aldatıyor bu seni? Allah sana akıl vermiş yani. Anladın mı? Her şeyden çabucak vazgeçiyoruz. Nedir? İşte falanca güç yapıyor, filanca güç yapıyor. Derin akıl, Mosat, CIA filan. Öyle bir kurgu yapıyoruz ki biz hiçbir şeyden sorumlu değiliz. Her şeyi başkaları yapıyor. İblis yapıyor. Şeytan yapıyor. Yani gerekirse başkalarına, şey, kadını şeytan yapıyoruz. Arkadaşımızı şeytan yapıyoruz. O da var. Değil mi? Şeytanları çoğalt. Niçin bunu yapıyoruz biliyor musun? Rahat uyumak için. Artık, artık irademiz yok, yapacak bir şey yok. Ne yapalım yani? Amerika işte, yapacak bir şey yok. Mossad, CIA. Ya Allah sana akıl vermiş yani sen ya tabii ki zafer kazanmak zorunda değilsin de elinden geleni bir yap bakalım. Değil mi? Hep geri çekilerek var olmaya çalışıyoruz. Hep geri çekilerek, dikkat edin. İnsan geri çekilerek ne kadar var olur ya? Şimdi size biri saldırıyor sokakta sopayla. İlk yapacağınız şey bellidir. Elinizle kafanızı koyarsınız, korursunuz. Bilmiyorum, Karadeniz'de nerelerini koruyacak? bunu ne herhalde, değil mi? En önemli şey, burun. Kafanızı koruyorsunuz böyle. Güzel, bu ilk. Ama kafanızı devamlı öyle tutarsanız, şey. elinizi devamlı öyle tutarsanız, herhangi bir eylemde bulunmasın, vura vura elini kırarlar. Bakın şu anda el kırılmaya geldi, 150 yıldır elimizi tutuyoruz çünkü. Artık el kırılıyor. Kafamıza kafamıza vurmaya başladılar. anlıyor muyum? Ne kadar dayanır isk, kafa, iskişehimiz bilmiyorum. Kudüs'e gittiğimde Şubat ayında, oradaki arkadaşlar geldiğimiz günce, hocam dediler burada da bir konferans verir misiniz? Biz alıştılar ya üç kişi bulacak konferans veriyoruz. Bileyim dedim nerede? Ramallah'ta, Filistin bölgesinde. Tamam. Uyardılar beni, hocam dediler İsrail sıkıntı çıkartabilir. Zaten iki hafta önce de bizim bir Medeniyet Üniversitesi bir hoca tutuklanmıştı. Dedim demirden korkan, treni bilmez. Boş ver. Gittik oradan konuşurken Filistinli hocalar, arkadaşlar falan. Orada onu da söyledim, orada da söyledim bunu. Aklı ve vicdanı işgal edilmiş bir medeniyetin coğrafyası işgal edilmiş hiçbir anlamıyor. Filistin'i kurtar, kurtar. Ne yapacaksın orada sen? Şikayet dediğin ettiğin adamların aynı uygulamalarını yapıyorsun. Ya senin aklın işgal altında. Kavramların işgal altında, yargıların işgal altında, perspektifin işgal altında. Olgu ve olayları yorumlarken tamamen ee, eleştirdiğin adamın nedir ona da, modellerini kullanıyorsun. Ben görüyorum işte açtıkları özel eğitim kurumlarında ne yapıyor insanlar. İslam mimarisi diyorlar, yaptıklarını görüyoruz. Öyle bir hale getirdi ki sadece konuşuyoruz, üzerine konuşuyoruz. Hakkında konuşmuyoruz ama. Bakın bu çok önemli bir ayrımdır. Üzerine konuşmak, hakkında konuşmak. Çünkü bir şeyin hakkında konuşmak hakikatini konuşmaktır. Hiçbir şeyin hakkında konuşmuyoruz. Üzerine konuşuyoruz. İslam mimarisi söyle. İslam mimarisi böyle. Ulan bunları kim yapıyor o zaman? Bakın temsil yine aynı şekilde. Siz İslam mimarisini hangi gence anlatabilirsiniz? Toki mimarisi mi? Türk mimarisi biliyorsunuz değil mi? Dörde ayrılır. Selçuklu, Osmanlı, Cumhuriyet ve Toki. Ben bunu Ankara'da söylediğimde uyardılar beni hocam. Çok sert oluyor bu bak. Ha, ya. Aklımızı ve vicdanımızı işkalandan kurtulmanın yollarını bulmamız lazım. Nasıl yapacağız? Tabii bunun üzerine birlikte düşünmemiz gerekiyor. Şimdi tekrar konuya gelirsek Kelime şahadeti şöyle bir hatırlayın. Eşhedü diye başlar. Ben bir felsefeci olarak bunun üzerine düşündü. Eşhedü şehadet alemiyle de alakalı. Ne demek eşhedü? Yani eşhedü demek bir şeyi mahsus hale getirmektir aynı zamanda. Mahsus hale yani bilinebilir hale getirmektir. Allah nasıl bilinebilir hale gelir? Allah kayıp değil mi? Ha, şimdi burada bence çok önemli bir şey var. Kelime-i şahadet Cenab-ı Hakk'ı kayıp olmaktan çıkartır. Meşrut hale getirir. Bu ne demek? Yani amen eşhedü dediğinde inandığını görmeye başlarsın demektir. Yani iman o anlattığım şimdiye kadarki çerçevede o zata dayalı iman öyle bir imandır ki İman ettiğini, inandığını görürsün. Gördüğüne inanmak değil bu artık. İnandığını görmek. Eşhedü bu demektir. Çünkü en eşhed olan da Allah'tır. Evrende. Ne demek gayb? En eşhed yani en açık seçik olan en görünür olan neyse ha, bu noktaya gelmek işte önemli. Tanrıyı görmek. Tabii bu bir aforizma. Ben kendim için söylüyorum ama Tanrı'ya inanmayı bırakmalıyız. Artık Tanrıyı bilmeye başlamalıyız. Buradaki inanmayı, günlük dildeki inanma, iman anlamında değil. İman, inanç demek değil. Amentu, aynı zamanda kendinden emin olmak demek. Mümin de kendinden emin olunan, güvenilir olan demek. Yani bunların etimolojilerine de geri giderek, o kültürün, o dilin, olgu ve olayları nasıl yakaladığını, idrak ettiğini anlamamız lazım. Allah'ı bilmek demek çok uzun bir konu. Ne demek Allah'ı bilmek? Şimdi neticede toparlayayım hepsini. Bizim yapmamız gereken arkadaşlar e, böyle bir ferdi yetiştirmek. Yani amentü diyecek bilinçli bir eylem gösterecek insan yetiştirmemiz lazım. Bu bilinçli eylem gösterecek insan birden sonra ne getirirse getirirsin. Sıkıntı değil. Ve emin olun e, küfrün amentüsü bilinç ...içerdiği müddetçe başarılı olur. Sadece Müslüman amentüsü değil. Yani Moğollar'ın amentüsü o kadar önemliydi ki... ...dünyanın en büyük kara imparatorluğunu kurdular. Dünyanın yüzde yirmi üçünü ele geçirdiler. Yüzde otuz üçünü. Bu amenti olmadan olmaz. Yani eylemlerini bilinç eşlik etti. Neyi yaptıklarını, niçin yaptıklarını biliyorlardı... ...ve bunun bedelini ödediler. Ne demiştim? Bilinç varsa bedel ödersiniz, yoksa kaçarsınız. <gülüyor> Onun için insan yetiştirmeyi bırakmamız lazım. İnsan bitki değil, hayvan da değil. İnsan yetiştirilmez. İnsan yönlendirilir. Ona bir istikamet verilir. Ona rehberlik edilebilir ancak hangi insan zatıyla kaim bir insan yetiştirdiğimizde bir ortaya çıktığında o yönlendirilir, O yolunu bulur. Ara yollara sapsa bile ana yola geri döner. Dolayısıyla benim ahmentim zannettiğiniz ahmenti çıkmadı gördüğünüz gibi. Bu tip insana ihtiyacımız var. Bu tip insan makam ve ile karşılığında vazgeçebilir. Bu tip insan adaletsiz ve haksızlık olduğunda Karşı durabilir. Bu tip insan omurgalı olur. Öbürü sümüklü becek halinde her şeye itaat eden, her şeye kafasını eğen, menfaati için, çıkarı için vazgeçen. Şimdi bakın gerçekten çaka bir yana, şu anda Müslümanların %75'e yakını ahirete inanmıyor. Lafız düzeyinde inanıyor. Çünkü ahirete inancın olduğu bir yerde bu kadar örgütlü kötülük yapılamaz. Ben şu örneği veriyorum. Şuranıza iki göz koysam, yaptığınız her eylem merkeze bildirilse hepiniz dikkat edersiniz. Peki hani iki tane menek bir her şeyi yazıyordu? Hani şah damarından daha yakın bir anlayışımız var? E ne oluyoruz? Yani somut gerçekliği o kadar pozitivizmin gerçeklik anlayışıyla o kadar entegre olduk ki gerçeklik deyince gaybi düşünmüyoruz geçmiş gerçek şeyi, nesneleri gerçekliği gelecek gerçekliği düşünmüyoruz mümkün gerçekliği düşünmüyoruz somut mahsus sensible gerçeklikle zihinlerimiz o kadar kayıtlı ki buraya bir iki göz koyduğumda her şey düzeliyor ama melek lafız artık bizde şah damarında yakın tanrı da lafız. Onun örgütlü kötülük yapılıyor şu anda her yerde. Örgütlü kötülük. İnsan tabii melek değil, yanlış yapar eder ama örgütlü kötülük yapılıyor. Ben dediğim gibi 85'te akademideyim ben bunu biliyorum. Adam birine kafayı takıyor, onu mahvetmek için doktorasında, doçentliğinde. 20 yıl, 30 yıl. Bu nasıl bir şey ya? Ama beş vakit namaz kılıyor. Bunlar üzerine entelektüel olarak yönelmemiz lazım. Bakınız, batı düşüncesi, batı tecrübesi bir noktaya geldi ve Tanrı'yı öldürdüler. Ama bundan hazanmadılar zannedildiği gibi. Nietzsche, bunu nasıl yaptık, bunu nasıl becerdik, şimdi insana nasıl anlam vereceğiz? Değil, barbar bar bağırdı, müzdarip bir derviş gibi davrandı. Hiç olmazsa dürüst bir şekilde kendi yedikleri haltın hesabını vermeye çalıştılar. Şimdi biz ne yapıyoruz? Ben şöyle söyleyeyim size, öyle bitireyim, sorulara geçelim. Hazreti Ömer'in bir anlatısı vardır biliyorsunuz cahiliye döneminde. Bir olay hatırladım da hem gülerim hem ağlarım diyor. Helvadan put yaparız, yapardık, tapardık, acıkınca yerdik. Bizim tanrımız şu anda buna benziyor. Var fakat acıkınca yiyoruz. Şimdi bizim dürüstçe Tanrı yemek ne, demek, ne demektir? Bunu nasıl beceriyoruz? Bunun üzerine düşünmemiz lazım. Bu hesabını vermemiz lazım. Çünkü emin olun Tanrı yoksa trajedi vardır. Tanrı yoksa anlam yoktur. Hiç kimse yaşamak için sayıcı bir gerekçe bulamaz. Buluyorsa, yaşıyorsa açıdır o. Yalan söylüyordur. Kendine karşı yalan söylüyordur. Tanrı öyle basit sadece ötede beride inanç konusu olan bir şey değil. Tanrı bizim bizatihi var olmamızın nedeni ya. Ve bu bunu söyleyebilmemizin de nedeni. Dürüstsek tabii kendimize. Yoksa çıldırmak elden değil. O ona girmeyin. Ya da ya, yaptığımız şey şu anda birbirimize afiyet olsun demekten başka bir şey değil yani. Herkes birbirine afiyet olsun diyor. Bu şekilde başta söylediğim şeyi söyleyeyim. Bu şekilde devam edersek 20-25 yıl içerisinde İslam bir kültüre dönecek ve bizim neslimiz de bize bunun hesabını soracak. Bir sonraki nisil. bize bunun hesabını soracak. Dolayısıyla amentü ve eşedü diyebilecek fertler yetiştirmemiz lazım. Bu bilinçte, bu kıvamda, bu zati idrakte insanlar yetiştirmemiz lazım bir an evvel. Yoksa e, kümes teorisi dediğim ben bir teoriye göre insan yetiştiriyoruz. Herkes kendi kümesine tavuk yetiştiriyor. Bir horoz var, kümes. Elimin altında bulunsun herkes. Bu doğru değil. Allah bunun hesabını soracak. Dik duran, edepli ama itiraz etmesini bilen, soru sormasını bilen, bakın şimdi ee, çok mübarek ettiğimi düşünüyor olabilirsiniz. Fatih Hocam vardı belki, böceklikte mi okuyorduk fizilen biz? Ha, hatırlıyorsun değil mi? Yani Milattan önce dediğim olay çoğunuz olmadı belki. Ben o sırada hani okuyan, okumayı seven biriyim, babamın da kütüphanesi var. Rahmetli Seyit Kutub'un gençliğinde Marksist olduğunu filan öğrenmişim. İşte biraz da zıpçıklık olsun diye, bizde okutan isminde biliyorum tabii, Büyük Mücahit sözüm ona. Dedim ki, hocam dedim, ya lise birde bir çocuğum ya ben. Hocam dedim, Seyit Kutub rahmetli böyle böyleymiş, fikirlerine sızma olabilir mi dedim. Ne dersiniz orada? Kovdu beni be. Niye? Çünkü soru sormak ortamı bozar. Kümesi dağıtıyorsun. Kovdu beni. Böyle bir şey olabilir mi ya? En ufak itiraz eden, en ufak soru soran, en ufak bir fikir beyan eden insanı kovarak nereye gideceğiz? Ha kendi kümesimizi koruyacağız. Peki ümmet ne olacak? O derdiniz değil. Bu kadar kümesin olduğu yerde horozdan da ortalık geçirmiyor maşallah. Onun için bu kümes teorisini bırakmamız gerekiyor. Bunun ilk şartını söylüyorum. Türkiye'deki dini temsil makamında insanların bir vakıf başkanı, bir dernek başkanı, bilmem ne başkanı olmaması lazım. Ben onların hiçbir sözüne itimat etmem. Çünkü iktisadi, top, içtimai ve siyasi e, iktidar arayışına giriyorlar, ona göre konuşmaya başlıyorlar. Bir milletin, bir kültürün alimleri, bilginleri iktisadi, siyasi ve içtimai iktidar kavgasının içinde olmamaları lazım. Fikirlerini ona göre üretebilmeleri gerekiyor. Aksi takdirde bakın bugün dini temsil makamında olan insanlar, bakın hepsi bir vakıf başkanıdır. Efendim bir dernek başkanıdır. O sosyal statüyü, o sosyal iktidarı, ekonomik politik iktidarı kontrol etmek için fikir geliştiriyor. Vaazını bile kaset dolduracak kadar ve CD dolduracaklar veriyor. Satacak çünkü. Bundan üzerine gidilmesi gerekiyor. Evet. Peki teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Sorularla devam edelim. Hiç kimse alkışlayamıyor çünkü Auro oldu. Evet. Tevhidin üç tecellisi vardır. Tevhidin üç tecellisi vardır. Biri hakikat bizim hem varlık anlayışımızı hem de bilgi anlayışımızı belirler. İkincisi toplumsal davranış yani adalet, üçüncüsü bireysel davranış yani muhabbet. Anladın mı? Dolayısıyla üçü bir aradadır. Bunlar tevhidin üç tecellisidir. Muhabbet olmadan birey ve bireysel arası ilişkileri, fertler arası ilişkileri kuramayız. Hup. Aşk değil ama. hop muhabbet. Bu konuda çok güzel metinler var klasik gelinliğimizde ama tabii onların hepsi yazma maalesef. Türkçe'leri de yok. Cevap oldu mu? Kısaca. Evet. Hocam müsaade var mı? Efendim, Burada yani? hocam, arka tarafta arka taraftayız. Evet buyurun. <gülüyor> Hocam öncelikle teşekkür ediyorum. Şimdi güzel bir noktaya temas ettiniz. Ee, eğitimci olarak biz öğrencilerimizin yetişmesi hususunda bu özgüven dediğimiz zat ve kişilikleri kazandırma noktasında hassasiyet gösterirken bunun aşırı uç noktasına bazen maruz kalıyoruz. Yani şöyle ki öğrenci veya evlatlarımız ee, bu aşırı özgüvenden bazen gurur, kibir kayıyorlar. veya buna benzer aşırı e, taşkın e, ahval ve harekat ondan sudur ediyor. Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bir, her eğitimde zayiatlar olur. Eğitim zayiat diye bir şey var. Biz Allah değiliz arkadaşlar. Biz işimizi yapacağız. Yani çürük çıkabilir bazen karpuz yapacak bir şey yok. Tabi bunun tedbirini alırsınız. Bir kere Adım adım öğretmekte fayda var. Şimdi bakın... Ben de kitap yayınladım. Bir yere gidiyorum, liseli genç benim kitaplarım bana imzalamaya getiriyor. Hemen elinden alıyorum. Şimdi bir yazar, kitaplarını okuyucunun elinden alır mı ya? Alır. Niye? Çünkü o kitaplar yorum kitaplarıdır. O yorumun dayandığı malumatı bilmeden o kitabı okuyan insan sadece taraf tutar. Biz üniversitede bunu yaşadık. Falancacılar filancacılar kavga ediyorduk. O zamanki yazarlarımız. Niye? Çünkü anlamıyorduk ki de. Ezberliyorduk sadece. Anlamadığın şeyi ezberlersin. Belli bir yaşta insanlara informasyon malumat. Bakın sıra düzeni bellidir. Şimdi Gazali, benim İslam ümmetinin bana göre üç büyük adamı var. Bana göre. Herkesin kit farklı olabilir. Hz. Peygamber, Hz. Ömer ve Hz. Gazali. Gaz hali hiçbir bilgiyi yasaklamıyor ama bir sıra düzeni içerisinde hasım meselesi ya, rastgele yediğin zaman mide nasıl gaz yapıyorsa abur çubur doldurdu doldurduğunda kafa gazı yapar. Sen onu düşünce zannedersin. Sıra düzeni içerisinde belli bir yaşta insanlara malumat verilir. Sonra marifet, sonra ilim, sonra irfan. Adam hiçbir şey bilmiyor, irfandan başlıyor. i̇bn Arabi'den başlıyor, Davud-ul Kayseri'den başlıyor. Ya sen onu artık bir süre sonra Çengelköy havası başlar sonra Bakırköy'de bulursun adam. Ya bilgi böyle öğretilir mi? Şimdi hocalarımıza düşen en önemli görev gençleri yetiştirirken belli bir sırada yani somuttan soyuta doğru bilgiyi vermek, üst küreden, ne diyeyim ki mesela bir medeniyet tarihinden başlarsın dünyadan, aşağı doğru o arkadaşın yeteneğine göre onu yönlendirerek bilgi verilir. E, lisede bir insana oturup Sezai Karakoç okutulur mu ya? Allah'tan kork ya. Ne anlayacak? Sezai'ci olur onlar. Fan klub kuruyorlar işte. O zaman birbirine küfrediyorlar. İnternette var. Falanın fanları, filanın fanları. Bu futbol maçı mı? Eğitim, e, bilgi. Bakın Osmanlı Medrese Eğitim Sistemi üzerine çok konuşuyoruz bir de ya da İslam medyasi sistemi üzerine, oradaki şeyi konuşuyoruz, ideolojik argümanları konuşuyoruz. İşin teknik tarafına bakmıyoruz. Niye, nasıl okutuyorlar? Mesela soru sorma biçimleri nedir? Hangi aşamada soru sorulur? Yani bu o kadar ince, detaylı, tabi sabahtan akşama oluşmuyor bu, belli bir süreç içerisinde şey oluşuyor. Onun için eğer bilgiyi belli bir sırada üzerine içerisine verirsek, ve o eğitimle terbiye arasındaki oranı da iyi korursak, yine yani aile ortamında buna misaisi o edepsizliği yapmaz. Ama oldu, yapılacak bir şey yok. Akibeti hesaplayamayız yani. Bu oluyor mu? Bu kendi çocuğun için de olabilir. Üç çocuğun vardır. Hepsine aynı eğitim veriyorsun ama farklı sonuçlar çıkıyor. Evet. Buyurun efendim. Mürşit-mürit il, ilişkisini buna misal daha getirebilir yok. miyiz? O daha özel bir şey. Mürşit-mürit ilişkisi... Gele, gelenek açısından bakabilir miyiz? Gelenek açısından bakabilir miyiz? Gelenek açısından. Miyiz? açısından. Evet. Mürş, mürit ve mürşit ilişkisi daha farklı bir şey, tabii ben o tasavvufu anlatmam lazım size. Yani kendi anladığım şekliyle. Ee, Şimdi tasavvuf esas itibarıyla yapmam lazım ama mecburen istidlalin bittiği noktada başlar. Yani istişat diyoruz biz buna. Ee, şuradan çıkıyor. Biliyorsunuz İslam kelamında Allah aklı sınırıdır. Aklı bir tür olarak düşünün. Bizim düşünebileceğimiz en suyut kavram e, Cenab-ı Hak'tır. Zaman mekan kayıtlarıyla kayıtlı olmadığı için, mutlak diyoruz değil mi canım? Ne demek mutlak? Boşanmış demek anlamı değil mi? Tanaktan geliyor. Yani zaman ve mekan kayıtlarından boşandırılmıştır. Şimdi bu tür bir tanrı anlayışı kelame anlamda çok önemli. Çünkü kelam istidlalidir. Yani akıl yürütmeye dayanır ve ortalama toplum hayatını biz kelamdan ve usulü fıkhıdan, buna usuleyn diyoruz biliyorsunuz. Usuleyn yani kelam ve ee, hiçbir zaman İslam toplumu tasavvuf üzerine kurulmaz. Yani tasavvuf üzerine evlenilmez. Tasavvuf evlilik belgesi yoktur. Usul belirler bunu değil mi? Ama insanlar hiçbir zaman istidlalin sınırına yetinmez. Ötesini merak eder. Gazali bunu güzel anlatır. Burada istişat diyoruz. Bu istişat dediğimiz hadise bir tür Derinlere dalma hadisesidir, bunun için size bir dalgıç lazım, daha önceden tecrübesi olan buna mürşit diyoruz. Çok basitleştirerek anlatıyorum. Mürşit, dalarken, bir, e, nedir, inme yeme, vurgun yeme, sakatlanma diye sana belirli e, işaretler gösteren kişidir. Sen de buna müritsin, bunu talep edersin. Çok spesifik bir alandır o, ama benim kastettiğim daha toplumsal alanda. Yani her alanda bizim temsillere ihtiyacımız var. İşte hocalarımız, öğretmenlerimiz, din alimlerimiz, siyasetçilerimiz, bunların temsilinden bahsediyorum. Yani İslam'ın anlam-değer dünyasını kafasından eline indirmiş adamlar. Değil mi? Bunlar yani elimizde bunu göreceğiz. Çünkü biliyorsunuz inancın ele inmesi bir duadır diyor Sufiler. Yani biz inandığımız değerleri elimize yansıttığımız zaman, işimize yansıttığımız zaman aslında bir fiili dua yapıyoruz. Anladın mı? Benim kastettiğim temsil o anlamda bir temsil, daha genel bir temsil yani. Efendim? Gelenek mi demek ki? Hangi gelenek? İslam? İslam tarih tecrübesi mi? Bu geleneği küçümsemeyin, gelenek dediğim bizim itikadımızın 1500 tecrübesidir. mı? Oradan e, faydalanacağımız noktalar var. Eleştireceğimiz noktalar da var, zamanı geçmiş noktalar da var. Orada bir kutsal takdir edeceğiz, takdis etmeyeceğiz arkadaşlar. Yani itikadımızın tecrübesidir, büyük bir tecrübedir. Yani, Bazıları öyle diyor, İslam tarihi İslami değildir. Böyle diyenler var ha. Yani ne diyeceğim, hangi sıfatla sıfatlandıracaksın bu cinsi bilmiyorum. Çünkü bir şeyi sıfatlandırmak için bir cinse mensubiyeti lazım. Cinsi, onun cinsi yok. Tanımlanamaz. Çünkü cinsi olmayan tanımlanamaz biliyorsunuz. İslam tarihi dediğimiz tarihi iyisiyle kötüyüsi bizim itikadımızın tecrübesidir. Malay dünyasında farklıdır, Çin'de farklıdır, Orta Afrika'da farklıdır, Orta Asya'da farklıdır, Anadolu'da farklıdır. Bu tecrübelerde istifade edeceğimiz noktalar var, eleştireceğimiz noktalar var. efendim Önümüze e yoğurarak, yeniden üreterek koyacağımız noktalar var. Bu gayet basit yani bunu ne övgü ne sövgü, bilgiyle iş yapacağız takdis etmeyeceğiz, takdir edeceğiz. Muazzam bir. Yani şunu düşünmeyin. Tabii şöyle bir problem var. Bugün İbn Arabiciler var, bugün Gazzaliciler var, bugün ne bileyim İbnü'sçiler var. Bunlar doğru değil. Bir bütün olarak biz bunları kullanamayız hiçbirini. Ben ömrümü verdim, 30 yıldır bu işlerle uğraşıyorum. Hiçbirini kullanamayız. Ama her birini dikkate alabiliriz. Yani ben İbn Arabi'yi de dikkate alırım, İbn Teymiyide dikkate alırım. Biri Şeyhül üleklerdir, biri büyük bir alimdir. Onların kavgasını bugün yapmanın bir anlamı yok. Çünkü bakın şöyle düşünelim. Geri gelmişken Şimdi fizikte de böyledir, bilim tarihinde de böyledir. Siz diyelim ki astronomi yapıyorsunuz, gökyüzüne yönelirsiniz, oradaki olduğu olayları gözlemlersiniz, bunlara biz halis sorular diyoruz, birinci dereceden düşünme diyoruz. Bunlara. Sonra bunları açıklamak için teorik modeller kurarsınız, matematik modeller kurarsınız, diller geliştirirsiniz. Bir süre sonra... ...gerçeklikle, fiziki gerçeklikle değil... ...bu modellerin yarattığı sorunlarla uğraşmaya başlarsınız. Buna ikinci dereceden bir dil diyoruz. Bunlar hali sorular değildir. Anlatabiliyor muyum? Şimdi dini teoriler de böyledir. Her açıdan. Siz belirli sorunları çözmek için bunlar geliştiriliyor. Yani İbni Arabi spor olsun getirin kahvemi sallayayım demiyor. Bir sorunu çözüyor. sorun ne? Onunla ilgili konuşan yok. Yani irfan üzerine konuşuyor bak adam. Ve 40 yıldır bundan yemek yiyor. Nedir bu irfan hiç? anlatıyor ama yok. Çünkü hakkında konuşmuyor. Üzerine konuşuyor. Ya i̇bn Arabi o dönemde ümmetin entelektüel üst seviyedeki sorunlarını çözmek için bir yöntem geliştirdi. Katılırsın katılmasın ayrı bir konu. Ama bu çözümün soruları yok ortada artık bugün. Dolayısıyla çözümün bir anlamı yok. Ya diyelim ki Flegüstan yanma teorisi 18. yüzyılda yanma olayını açıklıyordu. Kardeşim o soru gitti. Niye onu ben kullanayım ki? Bugün. Bir anlamı yok ki. Yani Nasrettin Tuğsi astronominizi kullanmıyoruz, İbn-i Şahatır kullanmıyoruz, halizm Cebini kullanmıyoruz, gidiyoruz onları kullanıyoruz. Kullanamazsın. Kullanırsan komik kaçar, gerçeklikten koparsın. Ha onları hiç yokmuş, hiç böyle bir emek verilmemiş diye bakmak da doğru değil. Anlatabiliyor muyum? Yani, o soruların cevabı, soruyu unutmuşuz, cevabı alıp kutsuyoruz, kullanıyoruz. Halbuki ondan tabii adam sosyal iktidar üretiyor, onu söyleyeyim size. Yani bunu yapan insanlar, dikkat edin, sosyal iktidar üretiyorlar ve bunu ekonomiye dönüştürüyorlar. Para kazanıyorlar yani. Yani bugün İbn-i Arabici olmak da tek başına ahmaklıktır. Gazdanici olmak da ahmaklıktır tek başına. İbn-i olmak da hangisini anlasan onu hepsi kendi bağlamında ümmetin bir sorununu çözmeye çalışıyor. İslam'da sadece bunlar yok ki. Lao Tizi'yi kim bilse bilmiyor mesela. Lao Tizi kim? Çin'in Gazdanisi. Çin'de 250 milyon Müslüman var. Çinli Müslümanların sorunlarını kim çözdü? İmam Gazdanı mı çözdü? Hayır. Lao çözdü. Ya da 5 kimse biliyor mu? 400 milyonluk Manay dünyasının gazalisidir o da. Manay dünyası 400 milyon haberimiz mi var bizim? Onlar da kendi o sorunlar benim sorularım değil de o sorular. O toplumun soruları çözdü ve Manay dünyasını bugüne taşıdı. Dolayısıyla sorular ve cevaplar arasındaki diyalektik ilişkiyi zaman mekanla kayıtlı olduğu için yeniden almamız lazım yoksa cevapları bugün olduğu gibi kullanmak Hakikaten hamakattır ya. Ya da geçmişteki kavgaları... Yani ...ne anlamı var, neyi çözeceksin? O mu haklı, bu mu haklı? Terbiyesize bak, kendini de yukarıda görüyor ha. Onların haklı haksız olduğunu, hakemliğini yapacak. O tarafı da var iş. Işte. Ee, onlar bitmiştir arkadaşlar. Hepsini kullanacağız. Yeni bir inşa için... ...tarihsel tecrübemizin tüm imkanlarını kullanacağız... Ama günlük içinde yaşadığımız sorunlarla yüzleşeceğiz. Yoksa komik bir hale geliyor. Gerçekten öyle şeylerle uğraşıyorlar ki insanlar. Evet. Ne kadar bunun ünü açık mı Sayın Başkan? Kaçta? 10 dakika daha devam edebiliriz. Peki. Buyurun gençim. Hocam Allah razı olsun istifa ettik sizden. Ben şunu sormak istiyorum. Biz eğitimciler olarak yani eğitim camiası olarak kaybettiğimizi kabul ettiğimiz değerlerimizi geri kazanabilmek için bir müfredat yazdık. Değerler eğitimi müfredatı. nerede yazdınız? Değerler eğitimi müfredatı var ya şu an okullarda o. Öyle mi? Evet. Şunu sormak istiyorum ben. Siz edep için yaptığı işi tam ve doğru olarak yapabilmek ve kabul etmek gibi şeyler Klasik öyle tanım. Değil mi? Mesela öyle kitaplar vardı. Edebül evet. Kadı, evet. Edebül Katip. Ne demek burada? Şimdi mesela Edebül Katibi açtığında ne görüyorsun? Bir katibin bilmesi gereken asgari bilgi nedir? Bununla ilgili dök bir bütün ansöbedi. kadi Kadide bu. Ben yani orayı yorumluyorum yoksa kendi icadım değil mi? Hı. Tam bu notadaki sorum şu benim. Yani kaybettiğimizi kabul ettiğimiz değerler eti yazıyoruz. Sonuçta kabul etmek, kabul etmenin de edeble bir ilişkisi var mı? Demek o ya. Bunu sormak. Istedim. Ben anlamadım ki. Ya 12'yi geçeli çok oldu zaten. Yok, ben, ya, de size çok uzak, ben de size çok uzak bir coğrafyadan değilim. Birbirimizi tamam, anlarız diye düşündüm ama oluyor. şöyle ya, bir kadar. şey var hocam. Şimdi değerler retim müfredatını biz değerlerimizi kaybettiğimiz, düşündüğümüz için yazdık ya. Ha, yani bulunduğumuz durumu kabul etmek evet. bir midir? Tabii evet. ki bir erdemdir. Tabii ki. Önemli olan ama bundan sonra ne yaptığındır tabii. Şimdi arkadaşlar bunlar sabahtan akşam olmuyor. Şimdi şöyle bir algı da var. Zannediyoruz ki biz Müslümanlar bu işe başladıklarında ellerinde medeniyet kurma kılavuzu vardı. Böyle bir şey yok. Denediler, yanıldılar. insanlığın ortak tecrübesinden faydalandılar. Ve çeşitli medeniyetler, devletler kurdular. Yani İslam medeniyetinin Orta Afrika tecrübesiyle Türkistan tecrübesi aynı değil. Çin tecrübesi aynı değil. Ne ekonomisi aynı, ne devlet sistemi aynı, ne eğitim sistemi aynı. Mesela yakın zamana kadar Hint medreseleri, aile medreseleridir, vakıf kurumları değildir. Hindistan dediğim bir milyar müslüman ha. Yani şu da çok, uniform, tek biçimli bir İslam medeniyeti yok. Bu çok yanlış bir şey. İslam medeniyeti epistemolojik çoğulculuğa dayanır. Hakikat tektir. Ama bu hakikatin idraki şartlarla mukayyettir. Dolayısıyla çoktur. Buna biz perspektif realizmi diyoruz. Ben teknik şeylere girmedim. Perspektif realizmi, yani gerçekliğin idraki bizim onunla kurduğumuz sosyoekonomik, politik neyse ilişkilerle alakalıdır. Dolayısıyla Müslümanların gerçeklik algısı, coğrafyanın ve zamanın her yerinde aynı değil. Matematikleri bile aynı değil. İslam matematiği diyor adam değil mi? Hangi matematik, nerede? Endülüs'te matematik farklı, Hindistan'da farklı. Ortak olan yerler var, apayrı olan yerler var. Bunlara da dikkat etmemi. Bu tek biçimli düşünmek aydınlanmanın başımıza sardığı bir beladır. Her şey tek biçimli olacak. Öyle bir şey yok. İslam medeni çok zengin, çok değişik fikirlerin olduğu. Yani diyelim ki bir nesne anlayışında en az 7-8 tane farklı nesne anlayışı var ya. Sayı anlayışında 4 tane farklı sayı anlayışı var. Sayı nedir? Yani teknik şeylere girmeyeyim şimdi. Öyle tek biçimli herkes yani kodifiye edilmiş bir sistem yok ya. Biz onu da öyle düşünüyoruz. Zannediyoruz ki hep aynı düşünürsek doğru düşüneceğiz. Öyle bir şey yok. İnşallah önümüzdeki ay Konya'da bir sunumum var. İslam medeniyetinde perspektif realizmin ortaya çıkmasında hadis ilminin rolü diye. Ve bunun en önemli nedenlerinden mi de hadis ilmidir. Hadis ilmi Müslümanlara müthiş bir ufuk açıyor bu konuda. Yani epistemolojik bir imkan veriyor. Ve Müslümanlar da bunu felsefileştiriyorlar. Çok ilginçtir. Neyse o konu ayrı bir konu. Yani son bir soru alalım. Buyurunuz. Hanımlardan alalım. ya Hep erkekler sordu. Buyurun hanımlar. Size de vereceğim. E, kendini, bilme, kendini bilmeyi akılla olduğunu söylediniz. Kendini bilmek Kendimi akıllı olmaz sadece. Hayır, efendim, sadece, akıllı, sadece akıllı olmaz. E, yani iyi Şimdi, bir e, talim, terbiye, talim. Şimdi şöyle, hanımefendi, akıl kelimesinden ne anlıyorsunuz? Şimdi anlam, kelimeleri tek anlamda kullanmayalım. 27 akıl çeşidi var. 9 900'da aklın 900 anlamı var. Hangi akıl? İşte ben hangi akıl onu soruyorum. <gülüyor> <gülüyor> Zaten şeyin bu devamı oydu. Yani hangi akılla yapıyorum Oflar. bunu? İstiharli akılla, akılla mı? Yoksa başka bir akıllama mı? Onu soruyorum. <gülüyor> evet. Şimdi diyorlar ya, akıl mı iman mı? Hangisi? Adam akıl olmadan iman ettiği için aklın türleri var. Tecrübi akıl, nazari akıl, meaş akıl, meadi akıl, fitri akıl değil mi? Çok çeşitli. İşte. <gülüyor> onların hepsinin basamakları var. Kendini bilmek, kendini idrak etmek e, saf istidlali ve akıllı olmaz. İstişadi akıllı olur. Ya da şuhudi akıl dediğimiz bir akıl türüdür. İstidlali akılda da çünkü e, ya çok teknik oluyor, kusura bakmayın. E, i̇ntizai ve tecdidi bir süreç yaşarız. Ne demek o? E, nesneleri önce ayıkları sonra soyutlarız ve onları zihnimizde kavramlara dönüştürürüz. Sonra yargıları elde ederiz. Bu istidlali akıldır. Bunun için gerçekliğin bize veril olması lazım. Buna biz husuli bilgi diyoruz. Ama kendimle olan ilişkim husulü bir bilgi değildir. Huduru bir bilgidir. Çünkü orada bilen, bilinen ve bilgi aynı nesnedir. Aynı şey kişidir. Değil mi? Yani ben bunu bildiğimde, ben alim, bile, bilen, bu malum, bilinen, ikimizin arasındaki ilişki, ilim, bilgi, üç ayrı duruma tekabül eder. Ama ben, beni biliyorum dediğinde, zaten orada tabii Türkçenin imkansızlığı bu, Arafa kelimesi kullanılır. Alime kelimesi kullanılmaz. Ben arafe nefsi bu denir. Ben alime denmez. Çünkü Arapçada ilim eee külliyata tak, tekabül eder. Nefsin ya da kendimi bitteviye tüketemem. Şimdi bunlar çok teknik konular. Dolayısıyla kendimi tanımamla alakalı. Kendimi bilmem, kendimi idrak etmem, kendimi tanımamla alakalı bu bir içe düşüştür. Çünkü biliyorsun Türkçede düşünmek içine düşmek demek. Kendi içine düşmek. Kendi içine düşmekle alakalı. Ve bu şuhudi diyoruz biz buna. Çünkü oradaki nesnel durumu sürekli yakalayamam. Yaka, bir an yakalar, üzerine e, nedir ona yorumda bulunur. Bilmiyorum izah bildim mi? Şuhudi, şahit, istişat. Konuşur. Evet. Değil mi? Aynen. Kendimle konuşmak. Yani sürekli yakalanabilen bir hal değil anladığım kadarıyla. Aynen. Ama temas edip e, geri döndü. Geri Orada kalırsan o zaman mi? o zaman birsini e, <gülüyor> <gülüyor> tehlikeli bir yer orası. İstişat anlık yakalamalarla yürütülür. Kalırsak orada bir daha geri dönemezsek sıkıntı yaşarız. Yani ne demek istediğimi anlıyorsunuz. Yani ya veli ya deli olursun dedikleri bu noktadır. O çok teknik bir şey yani bunun üzerine ayrı bir ders yapabiliriz ama çok teknik bir şey. Son bir soru arkadaşımız söyleyecekti onu alalım bırakalım. İsyan edeceğinden bahsettiğiniz nesil? Evet. Ee, ileride kendi amüntüsünü inşa etme yoluna girdiği zaman bu amüntüden ben de din olarak bahsetmiyorum ee, bu inşa etme çabası nasıl tezahür edecek mesela e, rehberlik edilemediği zaman bu nesile yani ben mesela o neslimin parçasıyım benim yaşıtlarım bir anda 24 yaşındayım ee, Bebenden küçükler diyelim ee, doğru rehber, rehberlik edilmediği takdirde bu nesil kendi tecrübesini nasıl inşa edecek? Benim tahminim hocam şöyle bir e, şey olabilir. yani Bir bakıma daha ya bir şekilde biraz da isyankar bir nesil olacağı için, kendinden önceki paradigmayı biraz daha yıkmaya çalışacağı için ve dünyaya nüfuzu biraz daha iyi olacağı için daha e, tırnak içinde harbi bir e, saha oluşturabilir gibi düşünüyorum. Yani ilerideki mücadele biraz daha ee, harbi bir şekilde devam edecek gibi, bu yeni neslin gelecekte ortaya koyacağı tecrübe hakkındaki tahminleriniz nelerdir diye soracağım yani. Bir tahminim yok. Çok cesurca düşünüyorsun olabilir. Şunu söyleyeyim arkadaşlar, bakın. Gezdiğim, gördüğüm dünyaları da dikkate alarak söylüyorum. Okumalarımdan da hareketli söylüyorum. Gerçekten şu anda Metafizik çanağı, metafizik ilkeleri sahi olan tek coğrafya biz kaldık. Bak bu çok önemli bir nokta. Budistlerin vereceği bir şey yok, taoistlerin de yok. Bu Müslüman olduğum için söylediğim bir şey değil. Yani onu dışına çıkar, çıkabilirim bir zihni şeyler. Ee, şu anda Almanya'da Tüm Alman oryantalistlerinin odaklandığı nokta İslam'ı tarihsel bir entiteye dönüştürme. Ve bunun Türkiye'de temsilcileri var. Çünkü tarihsel entiteye dönüştürdüğün an artık onlara inanıp inanmamak konusundaki e, tercih tamamen relativist bir şey olur. İslam'ın tevhid akidesi akide olması bakımından tek alternatif. Çünkü unutmayalım Medeniyetleri kuran tank top değildir. Hayat görüşüdür. Tank top, silah o hayat görüşünü sürekli kılar. Cengiz bir devlet kurdu ama bir hayat görüşü teklif edemedikleri için eleye gittiler. Hayat görüşü nedir? Bir kültürün ya da bir medeniyetin Tanrı'ya, varlığa, evrene, insana verdiği anlam bütünüdür. Buna biz metafizik çanak diyoruz. Her şeyi bunun üzerinde kurarız biz. Tevhid bu metafizik çanağın merkezi kavramıdır. Bakın